evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp, uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde, herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek, sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne, ve melekleri inleten bir edayla seslenip, Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden o öksüz haykırışa katıyorum tevbimi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan kimse görmesin diye görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim iniminler ya vicdanından yükselen alev gibi bin sesle Uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp ya Rabbi ben pişmanım ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden. O pişman baygınlığa sunuyorum tevbe. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi Bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in... ...eline bulaştığı kardeşinin kanıyla. Sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken... ...günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tebemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Salimlerden oldum ki merhamete muhtaçım. Huzurunu alsan da beni böyle perişan... Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir bilal vardır ortada. Ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, Taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o siyah bedenden, Dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, Üstü başı toz toprak içinde. Onu bu halde merhamet timsali kızı Fatıma Tüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya seni her anışta anne dedi Hatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin kerbelası serinden. Sonra sen sanki tebesüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi.'' Ah Tayif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı. Güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür. Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, Yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ekle ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi, sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp, Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa Mavera'ya kanı donar dünyanın. Ukbanın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yâbile. Allah'ım, acsiyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acsiyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbimi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtaçım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman... Perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttuğum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyüp bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sultan. Salimlerden oldum ki merhamete muhtaçım. Huzurunu alsan da beni böyle perişan benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.